İyi akşamlar. Müzik 2 ayrılır. Ben Güray Oskay. Size ilk önce şu anda stüdyoda içinde bulunduğum hali çok iyi anlatan bir şey dinleteceğim. Sonra anlatacaklarım var. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Müzik İki ayrılırın 73 sıra numaralı bölümünü dinlemek üzere Radyolarınızın başındasınız, ben de mikrofonun arkasındayım Bu programı diğerlerinden ayıran önemli özellik Tanju'nun son anda acil bir işinin çıkması O yüzden Müzik İki ayrılır tarihinde ilk defa mikrofonun başında tek başımayım Doğal olarak da bugünkü konumuz yalnızlık olarak belirlenmiş durumda Size yalnızlıkla ilgili olduğunu iddia ettiğim bir takım parçalar seçtim getirdim Bu ilk şarkı 1972 tarihli film Comeback Charleston Blue Soundtrackinden de Donny Hathaway tarafından yazılmış Bir grup şarkı Sadece bir tanesi Quincy Jones'la bir ortak çalışma Olmasına rağmen nedense albüm Donny Hathaway ve Quincy Jones adıyla birlikte Yayınlanmıştı yine aynı yılda Chester Himes'ın Afrikalı, Amerikalı e, karakterleri konu alan The Heat On isimli polisiye romanının bir sinema yorumuydu. 1970 tarihli Cotton James, pardon Cotton Comes to Harlem isimli filminde devamı niteliğindeydi. Tamamen yarattığı hissiyat üzerinden de söyleyebilirim ki e, benim içimde bir Woody Allen sahnesi hissiyatı uyandırıyor bunu ne zaman dinlesem vesilesiyle de bunu geçtiğimiz günlerde en iyi senaryo Oscar'ını alan Woody Allen'a da armağan etmiş olalım. Şimdi sıradaki şarkı bundan birkaç hafta önce ilk defa yer verdiğimiz Alan Stone isimli çok genç bir sanatçıya ait 2011 yılında. 2011 yılının sonlarına doğru ilk albümünü çıkarttı. Daha önce yayınladığı bir demo var. Ki demonun ismini bir önceki şarkıyı çaldığımızda da size ne kadar samimi bulduğumuzu söylemiştik. Alan Stone Live from His Mother's Living Room yani annesinin oturma odasından canlı e, idi. Demonladı. Çok samimi eee Ezgilerin olduğu çok çok iyi düzenlenmiş bir Rhythm and Blues albümü aynı ismi taşıyor sanatçıyla Alan Stone. Oradan şimdi biraz hareketli bir şarkı dinleyeceğiz. Adı Sleep. Alan Stone'dan dinledik. Sleep. Gerçekten stüdyoda tek başına oturmak garip bir ismiş çünkü Tanju ile program yaptığımız bir buçuk sene, onun öncesinde sevgili Güven İlter ile birlikte yaptığımız Mavi Trend de e, bu ikisi toplam radyo kariyerimin tamamını oluşturuyor e, ve bunlar dahilinde asla stüdyoda tek başıma kalmamıştım. İnsan gerçekten kendine yalnız hissediyor. O yüzden. Olur da katkıda bulunmak isterseniz müzikikiayruları.gmail.com'a e-maillerinizi e de bekliyoruz. Bu arada hazır internetten bahsetmişken e ufak bir teşekkür mesajı da yayınlayalım. E programımızın bir blogu var müzikikiayruları.tumblr.com adresinde duruyor. Bütün programları ve playlistleri orada arşivliyoruz. Ee, geçen hafta programımızda Paul McCartney'in öldüğünü iddia eden e, tarikat e, ve e, polisdead.com sitesi vesaire gibi konulardan bahsetmiştik. Biraz da eğlenmiştik açıkçası. Programdan sonra e, Tumblr'a, blog'umuza çok harika bir mesaj geldi. Ne yazık ki anonim e, bir internet kullanıcısından geldiği için hangi dinleyicimizden olduğunu bilemiyoruz ama... Şimdi tarihi aklımda değil Yanlış hatırlamıyorsam 1970 veya 1972'de Bir Batman sayısının kapağının bir linkini göndermiş bize Batman ve Robin çatıdan aşağıya doğru bakıyorlar Aşağıdan Beatles üyeleri geçiyor Batman diyor ki aralarından bir tanesi ölüyor Ama hangisi Robin'in elinde de bir Beatles albüm kapağı var Her ne kadar gerçek kapak olmasa da Kapağa bakarak ipucu bu kapağın üzerinde diyor o yüzden aynı dinleyici bu bölümü de dinliyorsa kendisine teşekkür ettiğimizi de belirtelim. Tanju'nun da çok hoşuna gitti. Onu da ileteyim. Şimdi tek başıma bir playlist hazırladığım zaman içini bluesla doldurmam kaçınılmazdı. Ben de öyle yaptım. Ee, en sevdiğim bluesculardan olmamasına rağmen e, saygının her gramını sonuna kadar hak eden Eric Clapton'dan bir şarkı çalacağız 1974'te çıkarttığı ikinci solo albümü 461 Ocean Boulevard'da da Give Me Strength diye bir şarkı var. Bana sorarsanız gelmiş geçmiş en iyi Clapton şarkılarından bir tanesidir nitekim 461 Ocean Boulevard da Clapton'un en iyi 2-3 albümünden biri bana sorarsanız enteresan da bir albümdür çünkü Clapton'un eroin bağımlılığının Sona erdiği dönemde Deragende Domino'sun Eski basçısı Carl Raddle Bir demo Kaseti veriyor Eric Clapton'a Bu Kayıtta Carl Raddle, Dick Sims ve davulcu Jamie Oldacre varlar Oradaki bazı şarkıları işte beraber Kaydetsek mi diyorlar Clapton'un menajeri Miami'de Ocean Boulevard'da 461 numaralı Evi Clapton kiralıyor. Bu kayıtlar boyunca burada duracaksın diye. Ee, bizim için sevindirici tarafı Eric Clapton'ın ileriki albümlerinde de müthiş bir performans sunan blues davulcusu Jamie Oldacre'ın nihayet e, o çembere girmiş olması. Bir ilginç nokta Clapton e, gitarist George Terry'i bu albüm için e, kontratla şeye, işe alıyor. Diyelim George Terry o sırada Bob Marley Ve The Wailers'la birlikte Kayıt yapmakta O yüzden stüdyoda e, Canları sıkılıp Ayşe Atlı Şerif'in Bir coverını yapıyorlar Clapton Her ne kadar ilk başta albüme koymak istemese de Grup üyelerinin yoğun baskısına Dayanamayarak pek diyor yayınlıyorlar Single olarak yayınlandığında da Billboard'da bir numaraya çıkıyor e, Ve bir takım Sinir bozucu insanların El Clapton'ı Reggae sonatçısı Olarak tanımasına sebep oluyor Ne yazık ki Yeri gelmişken regiden nefret ettiğiminde Altını çizerek bu çok güzel Eric Clapton şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum Give me strength Eric Clapton, 1974 tarihli 461 Ocean Boulevard'dan Give Me Strength dinledik. Demin atladığımız ufacık bir not. O yayınlanan ay şartlı Şeref single'ının arka yüzünde bu şarkının olduğu idi. Gayet saçma sapan bir single'mış, onu da belirtelim. Şimdi hızlı bir geçiş yapacağız. Müzik ikiye ayrılır manifestosuna uygun bir şekilde saçma sapan bir tarza atlıyoruz buradan. The Editors ya da Editors isimli grubun 2005'te çıkarttığı ilk albümleri olan The Backroom'dan Blood isimli parçayı çalacağız The Editors üyeleri Staffordshire Üniversitesi'nde müzik teknolojisi okurken tanışıp ya boşver teknolojiyi grup kuralım çalalım diyen bununla da yine ciddi miktarda saygı hak eden insanlar Editors'dan dinliyoruz Blood Tristan Blood dinledik 2005 tarihli The Backroom albümünden. Ee, siz o albümü dinlerken ben kendi notlarım arasındaki ufak karışıklığı e, fark ettim. Bu Batman kapağı gönderen dinleyicimize aslında şimdi teşekkür etmem gerekiyordu. Çünkü teşekkür hediyesi olarak şarkı koyduğumu unuttum biraz önce. Her neyse Batman kapağı gönderen anonim dinleyicimize e, bir Beatles coverı çalarak teşekkür etmek istiyoruz. Bobby McFerrin'in 1988 tarihli Simple Pleasures isimli çok garip albümünden Drive My Car. <gülüyor> McFerrin'den Drive My Car dinledik Beatles cover'ı yeri gelmişken kendisinin 28 Mart'ta iş sanatta olacağını da hatırlatalım ama biletler bittiği için anlamsız bir hatırlatma bu Ha biletiniz varsa ve unuttuysanız da zaten diyecek bir şey yok şimdi sırada aslında hiç de beğenmediğimiz bir albümden bir şarkı var bundan yaklaşık 5-6 hafta önce Living Color'ın 2003 tarihli Deskop albümü elimize geçmişti. Ve sadece bir şarkının çalmaya değer güzellikte olduğunu söyleyerek o şarkıyı da çalmıştık. Yalnız şöyle bir şey vardı albümde. Bir AC/DC, bir de Beatles cover'ı koymuşlardı. Cover'lar fena değillerdi. O zaman söz vermiştik bu AC/DC cover'ını bir ara çalarız diye. Madem demin Beatles cover'ı çaldık şimdi de ACDC cover'ı çalalım diyorum. Living Color'dan Back in Black dinliyoruz. Living Color'dan Back in Black dinledik bir AC/DC coverıydı. 2003 tarihinde çıkarttıkları Kaleidoskop albümünün iki güzel şarkısından bir tanesiydi bu. Living Color'la maalesef biraz talihsiz bir şekilde tanıştım. Kendilerinin daha önce bizim programımızda da çaldığımız Love Rears Its Ugly Head isimli şarkısı benim ilk duyduğum Living Color şarkısıydı. Duyduğum zaman yaşasın muhteşem bir işte funk, en azından funk olarak nitelendirilebilecek bir grupla tanıştım diyordum ama Kendilerinin tek funk şarkısı olduğunu maalesef çok sonra acı yoldan öğrendik Her neyse Living Color'ı geride bırakıyoruz ve e, Geçen gün yine haklarında bir şey okuyunca aklıma düşen Fransız elektronik müzik ikilisi Eyra geçiyoruz e, Monocle dergisinin Şubat sayısına bir röportaj vermişler. Ee, yeni stüdyolarıyla gayet gurur duyarak Paris'te Atlas isimli e, artık kendi stüdyolarının sahibi. Air, bu da plak şirketlerinin ağız kokusunu çekmeyecekleri anlamına geliyor. Çok da güzel olmuş muhteşem fotoğrafları vardı. Ee, elektronik müzik yapan e, bir grup için oldukça heyecan verici ekipmanlara... Sahipler 1960'lardan 70'lerden kalma lambalı anfiler tamamı analog sintezayzerler. Ee, gerçi kendileri biraz stüdyonun fazla güzel ve fazla rahat olmasından şikayetçilerdi. Çünkü bu tür rahatlık üretim süreçleri içerisinde insanı her zaman başını belaya sokabilir diyorlar. Röportajlarında enteresan bir notta ee, biraz da bütün Fransız sanatçılara yorarak söylüyorlar bunu. Bizde öğle yemeği akşam yemeği çok önemlidir o yüzden gelip stüdyoda böyle sabahlara kadar uzun uzun saatler çalışmayız biz geliriz biraz çalışırız çıkarız yemek yeriz yemekte bir takım fikirler paylaşırız sonra geri döneriz biraz daha çalışırız sonra da akşam yemeğine çıkarız demişler anladığım kadarıyla öyle çok sıkıya da gelen tipler değiller bu bağlamda stüdyonun çok rahat bir yer olup onları rehavete sürüklemesinden şikayet etmeleri biraz daha enteresan bir boyut kazanıyor. Ee, röportajdan son enteresan e, not da ee, mükemmeliyetçilikten çok hoşlanmadıklarını söylüyor olmaları. Ee, buna açıkçası çok şaşırdım. Yani zaten taraftar olduğum bir şey de değil ama o kadar kusursuz e, ve presizyonu yüksek düzenlemelere sahipler ki e, Üstelik biri mimarlık biri e, matematik okumuş iki kişi için. E, bu Bir şey kulağa iyi geliyorsa çok da kasmamak lazım. Mükemmeliyetçilik de tehlikelidir söylemi. Açıkçası bana biraz garip geldi. Her neyse 2009'da e, Love To isimli bir albüm çıkarttılar. E, Niye Aşk 2 albümün tek başına Aşk koyarsak. Kulağa biraz can sıkıcı geliyor. O yüzden numerik bir hale sokmak istedik demişler. E, o yüzden Aşk 2 koymuşlar abimin adını. Burada çok eğlenceli bir de e, animasyonlu klibi olan bir şarkı seçtim getirdim. Adı Sing Sang Sang. Aaron Love To isimli albümünden "Sing, Sing, Funk" isimli şarkıyı dinledik ve ee, şimdi de müzik ikiye ayrılır ee, havasına gayet uygun bir şekilde tamamen alakasız bir tarza atlayacağız. Her bu yani sıradaki sanatçıyı her çaldığımızda mutlaka uzun uzun anons ettiğimiz bir durum var. Şimdi de bir istisna değil. 2011 yılının Mayıs ayında Hugh Laurie isimli ünlü oyuncu bir albüm çıkarttı. Adamın on parmağında on marifet oyuncu, yazar, müzisyen. Bir de geçenlerde kürek şampiyonu olduğunu öğrendim. Şu aralarda boks yapıyormuş kendisi. E, Let Them Talk isimli bir e, klasik blues albümü. Aslına bakarsanız birçok. Çağlar Blues albümüne göre bu blues köklerine çok daha bağlı bir albüm olduğunu bile söyleyebiliriz. Bunun yanında bir de ufak belgesel çekiyorlar. Down by the River diye, yıldarı atlıyor arabaya Texas'tan New Orleans'a kadar gidiyor. Bir yandan da albümün yapım sürecini anlatıyor ki kendisine yardım eden insanlar arasında Alan Toussaint ve Tom Jones ve Irma Thomas gibi olağanüstü insanlar var. Bu belgesel sırasında Hillary müzik ikiye ayrılır. İyi müzik ve kötü müzik gerisi de sadece kategorizasyondur ve müziği kategorize etmek ancak bir plak dükkanı işletiyorsanız işinize yarar demişti. Müzik ikiye ayrılır dediği için de biz Tanju ile Hillary'i Müzik ikiye ayrılır programının Fahri Kardeş'e ilan etmiştik ve e, o gün kendi kendimize verdiğimiz bir sözle böyle birkaç haftada bir bir şarkısını çalarak bu albümün tamamını mutlaka çalacağız dedik. Şimdi o şarkılardan bir tanesi albümdeki en basit düzenlemeli şarkılardan bir tanesi. Hillary bu sefer piyano da değil, gitarda. Adı Police Dog Blues. <Gülüyor> Life, I've been a traveling man. All my life, I've been a traveling man. Staying alone, doing the best I can. I hauled my trunk down to Tennessee. Hold my trunk down to Tennessee It's hard to tell about a man like me A girl I couldn't get her off my mind. She passed me up, saying she didn't like my kind. I was scared to bother 'round her house at night. I'm scared to bother 'round her house at night. got a police dog and he's spoiling for a fine His rambler, and when he gets the chance, his name is Rambler, and when he gets the chance, he leaves his mark on everybody's pants. It's I think I'll travel, I think I'll let her be. I think I'll travel, I think I'll let her be Before she sits that police dog on me Before she sits that dog on, dog on me Fahri kardeşimiz Hugh Laurie'dan Police Dog Blues dinledik. Ve şimdi müzik iki da çok nadiren yaptığımız bir şey. Hemen konuyla alakalı bir şarkı daha çalacağız. Şöyle ki sıradaki sanatçımız John Cleary. Ee, nedir alakası diyeceksiniz. Her şeyden önce John Cleary tıpkı Hugh gibi İngiliz. Ee, kendisi tıpkı Hugh gibi albümünü New Orleans'da kaydediyor. Zaten daha ne olsun. Hadi size bir bağlantı daha bu Hugh Laurie'nin Down by the River belgeselini seyrederseniz kendisini ilk harekete geçiren şeyin Professor Longhair'in Tipitina isimli şarkısı olduğunu söyler ki John Cleary grubuyla birlikte New Orleans'da en sık Tipitina isimli kulüpte çalıyor. Herhalde yeterince benzerlik saymış oldum. 1962 doğumlu İngiliz piyanist John Cleary oldukça enteresan bir müzisyen. Şimdiye kadar eşlik ettiği isimler listesi Dudak Uçuklatıcı, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Billie King, Eric Burden gibi isimlerle birlikte çalmış. Hatta yakın zamanda John Scofield'in bir albümünde de yer aldı. Kendisinin John Cleary and the Absolute Monster Gentleman diye bir e, grubu var. Grubun ismi gerçekten olağanüstü. E, bu grupla birlikte iki, üç tane de solo albümü bulunuyor. Bu birazdan dinleyeceğimiz şarkı solo albümlerinden bir tanesinden. Bana çok sevgili dostum Güven İlter'in e, hediye ettiği 1999 tarihli Moonburn albümü John Cleary'nin e, önceden söylenebilecek en önemli özelliği Rhythm and Blues la Funk arasında gidip gelmesi Bu Moonburn albümü kendi içinde bile iki uçtan e, örnekler veriyor e, Bir ara düşündüm acaba iki şarkımı çalsam diye ama şimdiye kadar hiç yapmadığımız için Yine yapmadım nedense Her neyse John Cleary'nin Spectrum'unun Funk Ucundan bir şarkıyla tanıştıralım Kim bilir birkaç hafta içinde Rhythm and Blues Ucundan da bir başka şarkı çalarız. E, albümle aynı adı taşıyor şarkı Moonburn Evet John Cleary'den Moonburn dinledik ee, ve de geldik haftalık e, Güray'ın iç boyacı şarkısı köşesine. Her hafta bir tane böyle çok ağır şarkı getirmezsem içim rahat etmiyor. Bu haftada tarzımda biraz yokluğumdan faydalanarak e, The Cinematic Orchestra'dan bir parça çalmaya karar verdim. Çünkü albümün yapılış hikayesi oldukça ilginç. Aslında bunu konuşmak için Tanju'nun burada olması lazımdı. Çünkü e, Tanju'nun sinema beğenisi, hatta sinema tanımı tamamıyla Hollywood'un aksiyon ve korku kısmından ibaret. sinematik e, orkestra 2003 yılında, çok özür diliyorum, 2001 yılında e, Portekiz'in e, Avrupa Kültür e, Başkenti organizasyonunda Porto şehri için Rus yönetmen Zigo Ziga Vertov'un 1929 tarihinde sessiz belgeseline bir soundtrack hazırlamak üzere görevlendiriliyor. Bunun üzerine sinematik orkestra bir önceki e, albümleri olan Everyday'deki bazı şarkıları biraz e, yeniden düzenleyip ve tekrar mixleyip Man with a Movie Camera ismi altında bir kez daha yayınlıyor. Ben maalesef bu filmi seyretme şansına henüz erişemedim. Ama Cinematic Orchestra sadece albümü yazıp kaydetmekle kalmayıp e, açılış organizasyonunda da bir performansa imza atmış. Tanşı kulaklarını çınlatarak duyurulur. Şimdi Cinematic Orchestra'nın bu albümünden dinliyoruz. Drunken Tune. Evet sinematik orkestrayla bayık şarkı de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programı haftanın Türkçe şarkısı köşesiyle sonlandıracağız. Göksel'den bir parça çalacağız. 1997'de Yollar isimli ilk albümünü çıkartmıştı. Bu şarkı çok çok güzel bir Göksel şarkısı olmasının yanı sıra bizim 11 sene önce kaybettiğimiz ve hala da aynı şekilde üzgün olduğumuz Gitarist abimiz Yavuz Çetin bu şarkıda gitar çalmıştı. Kendisini hem şarkının girişindeki talkbox performansıyla hem de aradaki harika bluesvari solosuyla duyabilirsiniz. Bugün tek başıma ilk defa sunduğum müzik iki ayrıların yalnızlık konulu ve 73 sıra numaralı bölümünü dinlediniz. Ben Güray Özkay. Göksel'den Sabur ile size iyi akşamlar dinliyorum. Görüşmek üzere. Koldum ellerinde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 Ayrılır. Ah sevgilim! Nereye gittin? Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren Allah Allah Allah! <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.